إشراقت نفسي بنور من فوادي حينما رددت يا رب العهد وانتشط روحي وصار الدماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 ve kul bedaetin zalalet ve kul zalaletin fi Nari. Ağažan Allahu ve Derslerde, bu gibi sohbetlerde. zaman ayarlaması mutlak gerekmektedir. Zaman ayarlamasının yanında sohbete iştirak eden arkadaşların dinlemeleri de dinleyebilmeleri ve dinlediklerinden istifade edebilmeleri de belli bir zaman çerçevesi içerisindedir. Azami derecede istifadeye sunulması gereken meselelerde zihinlerde kalabilecek ibareler ve ifadeler oluşturmak gerekmektedir. Tedrici bir öğrenim süreci yani peş peşe gelen bir eğitimde peş peşe öğretilmek istenilen şeyler mutlak bir sonraki mesele öncekinin biraz daha açılımını getirir. İkincisi, üçüncüsü, dördün düşüp peş peşe gider. Hepsi daha önceki başlığı vurgulayarak o başlığın altına anlaşılmayı kolaylaştıran bir açılım getirir. Bunlar tekrar edildikçe zihinde kendi gerçekliliği ile oturur. Selef'in de devamlı ısrarlıca üzerinde durduğu gibi ilim tekrardan ibarettir diyor. Katiyetle ilim ezber değildir. Çünkü ezber zihni zorlamadır. Zihin herhangi bir metnin ezberinde zorlanırken o metni anlamadaki gücü dağılır. Yani o enerjiyi, gücü ezberlemeye sarf ettiği için anlamaya o anunu kullanamaz. Çok nadirdir ki hem ezberleyecek hem de ezberlediği şeyi anlayacaktır. Bu çok nadir. Biz ders programlarını genelin istifadesine sunduğumuz için bazen ufak tefek temaslar ile geçmiş mutlak tekrarlanacaktır. Önce tasavvuf İslam'ın neresinde derken herhalde bu ifadenin zihinlerde oturduğunu düşünmekteyim. İslam'ın neresinde dediğinizde demek ki tasavvuf denilen şey, isim ve müsemma olarak tasdikini, okeyini İslam'dan almalıdır. Ama İslam'ın bünyesindeki oluşturduğu isimlerin dışında bir isimle gelmesinden dolayı biz geçmişimize bakarak Allah Resulü'ne, sahabeye, kendileri gibi iman etme zorunda olduğumuz insanlara katiyyetle tasavvuf kelimesi mücerret bir teleffuzu ile dahi zikredilmemiştir. Bazen şöyle olabilir. Mücerrek bir telefuzu zikredilir Allah Resulü sahabe tarafından. Ondan sonra bunun içi Kur'an ve hadiste doldurulabilir. Aynen. Hadis ilmi dediğimiz, fıkıh ilmi dediğimiz, tefsir ilmi dediğimiz şeyler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu denli terkipli cümleler olarak zikredilmemiştir. Ama Bunların içini doldururken biz ismi sonra kullanmışız. İçi zaten orada vardı. Bu denli bir şeyler olursa biz buna garip ve yabancı bakmıyoruz. Bazen tasavvufu bize anlatırlarken tasavvuf işte şudur, şudur, şudur denilir. Yani takvadır denilir. Halbuki Kur'an ve sünnet takvayı çokça zikreder. Tekrar buna eşit bir anlamda bunun başka bir kelimeyle telefuz edilip zikredilmesine ihtiyaç yoktur. İleri de göreceksiniz bu kelimeler dahi bizim malımız olmasına rağmen Kur'an ve sünnette zikredilmiş olmasına rağmen takva ismen buradan alınıp içi farklı bir şekilde doldurulmuştur. Takva nedir onlarda? Tasavvufun kullandığı biçimde. Emirlerin üstünde, haramların üstünde daha çok Allah'a itaati gerektiren ne var ise onların uygulamasını takva olarak görüyor. Allah bazı şeyleri haram kılmıştır haramın dışındaki her şey helaldir. Onlar biraz daha fazlaca burada insanı nefsen besleyen, isyanına katkıda bulunan, şehvet ve arzularını tahrik eden şeylerden kaçınmaya da takva deniliyor diyorlar. Çok fazla nafile ibadet kılmanın takva olduğunu söylüyorlar. Çok fazla Oruç tutmanın takva olduğu zikredilir. Halbuki takva Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden sakınmak. Yani O'nun emrettiği şeyi ileri itip geri bırakma, yasakladığı şeye hemen dalma. Bunlar takvaya münafi şeylerdir. Takva Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaktır. Takva, Allah'ın sevmeyeceği, hoşlanmayacağı şeylerden sakınmak, geri durma anlamındadır. Bu manada zühd kelimesini de yanlış konu kullanırlar. Onlar da zühd helal'de bidir. Halbuki kat'iyetle helalde zühd yoktur. İhtiyacın kadar yersin, içersin. Sıhatine münasip bir şekilde yer ve içersin. Helalde zühd yoktur. Zühd kelimesi asgariyle yetilme anlamında kullanılır. Halbuki ehli sünnet alimleri bu kelimeyi tarif ederlerken zühd haramdadır. Ne kadar haramdan sakınıyorsan, uzak duruyorsan, seni harama bulaştıracağını düşündüğün ne varsa vera niteliğinde onlardan uzak kalman zühdür. Zühd dediğim şey haramdadır. Katiyetle helalde değildir. Bu ise aynen Numan İbni Beşir'in hadisinde geldiği gibi vera'da bizim örnek verdiğimiz gibi Haram bellidir, helal de bellidir. İnnel halale beyyunun, vel harama beyyunun. Haram da açık, helal de açıktır. Bu açıklıktaki anlam nedir? Bu mevzudaki dersleri dinlediyseniz, önce haram olan şeyin ispatı Kur'an ve sünnetle bildirilmiştir. Bunu bilmek gerekir. Herhangi bir şeye haram demek için mutlak Kur'an'da ve sünnette onun hakkında bir yasaklama gelmesi gerekiyor. Hem de çok sarih bir ifadeyle, öyle bir ifadeyle gelmeli ki muhtemel anlam bulunmamalıdır. Acaba mı sözünü söylettirmemelidir. Onun içindir ki biz deriz haram bellidir. Helal bellidir. Haramın hükmü bilindikten sonra mağdasının geri kalanın hepsi nedir? Helaldir. Helal olan bir şeyin ispatı istenilmez. İspatı istenilen şey haram olandır. Helalin ispatı istenilmez. Bunu helal olduğuna delil getir diyemezler. Haram olduğuna delil getirilir. Haram değilse o nedir? Helaldir. Onun için selef usuldeki kaidesinde eşya da asıl olan ibadet yani helalliliktir, helal olmasıdır. Halbuki, devam ederek diyor ki, malam yete bir <gülüyor> tahrimi nasun sari ta ki hakkında sarit bir naz, haram diye bir naz, gelmediği müddetçe bu helaldir. Bunu anlamada ümmetin en alt seviyesinden en üstüne kadar hiç kimse zorlanmaz. Ama ve beynehuma huma, Numan Beşir hadisine devam ediyoruz, müştebihat, ama bunun ikisinin arasında benzeşenler var. Haram bilindikten sonra, helal bilindikten sonra haramlılığı ve helalliliği belli olmayan değil. Çünkü az önceki söze münafidir bu. Haram açıklanmışsa, ondan mağdası, mübahsa, helalsa ikisinin arasında benzeşen var dediğinizde hakkında hükmü belli olmayan şey değildir katiyetle. Ne anlama gelir? Onun haramdan olup olmadığında veya helalden mi olup olmadığında şüphe ve tereddüdün olmasıdır. İbn-i Hacer Bukhari'nin şerhinde Fethül Bari'de şöyle bir hadis-i şerif zikreder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuya delil olarak Yolda giderken, yürürken bir hurma danesi bulur. Eğer bunun zekattan olmadığını bilseydim yerdim diyor. Eğer bunun zekattan olmadığını bilseydim yerdim diyor. Neden? Hurma helal. Zekattan olmadığını bilseydim yerdim. Çünkü zekat Allah Resulüne ve Ehl-i e O yoldan giderken zekat malından veya bir başkasından ki mesele zekat malı, onun zekat malından olduğu kaçta kaç ihtimal dahilindedir? Yüzde bir. Yüzde bir ihtimal dahili düşünülün düşünülünce bile bunun zekattan olmadığını bilseydim yerdim diyor. Yani ona haram olan bir şeyden olması yüzde bir ihtimaldir. Olabilir ihtimaliyle buna dokunmuyor yani yemiyor. Buna biz vara diyoruz. Akabinde diyor ki insanlardan birçoğu bunu bilmez. Her kim şüpheli şeylerle yani onlara bulaşırsa mutlak haramda vuku bulur diyor. Mutlak haramda vuku bulur. Aynen yasak bir meranın yanında koyun otlatan çoban gibidir. Yasak bir meranın yanına sürüsünü getirmiş tam o çizgide koyun otlatıyor. Koyunun kafasını kaldırıp o meraya dalması anlık iştir. Her kim bu gibi şüpheli şeylerden sakınır, uzak durursa dinini ve ırzını korumuştur diyor. Biz zühdü de verayı da bu anlamda kullanırız. Çünkü ayet-i kerimede genel anlamda yiyin, için ama israf etmeyin. Bu ne anlamda? Helaller için kullanılan bir şeydir. İhtiyacın kadar yersin, istediğin kadar yersin, saatinin götürdüğü kadar yersin, ama israf etmezsin. İsrafta bulunmazsın. Katiyetle zühüt helalde değildir. Çünkü helaldeki zühüt, azla yetinme, bazı şeyleri yemeden durma. Eğer tasavvuf kitaplarına bakacak olursanız, Balık etini yasaklama balık etini yemeyi yasaklar. Neden? Vücudu, cismi çok beslediği için, enerji verdiği için insanın şehveti arzuları devamlı galip gelir. Bir insan ne kadar eşine fazla yaklaşırsa Allah'tan o kadar uzaklaşır diyor. Ne kadar eşine az yaklaşırsa o kadar Allah'a daha çok yaklaşır. Tasavvuf kitaplarında bunu bulursunuz. Bunların zühtü, askarlık ile yetinme haramı helal kılma anlamındadır. Helalı haram kılma anlamında. Ekseriyetle bunlar haramı helal kılmayı farklı yerde uyguluyorlar ama helalı haram kılmada dört nala gidebiliyorlar. Bu ifadeyi mesela Takva ve fetva diye çakıştırırlar. Onlarda iki ifade vardır. Takva ve fetva. Fetva farklıdır. Takvanın hükmü farklıdır. Fetva da bizden alınan bir kelime. Takva da. Fetvayı siz hangi anlamda bilirsiniz? Bildiğiniz anlam doğru olanı. Yani herhangi bir meselenin Kur'an ve sünnete göre hükmünü bildirmedir. Bu fetvadır. Fetva bir şeyin mübahlığını söyleyebilir ama, takva ondan sakınmayı gerektirir. Balık eti helal olur ama, yemesen bu takvadır. Bu şekilde çok masumane görünen bir hal ile, Allah Resulü, kendisine sunulan balı yemiyor sadece o balda kokusu biraz fazlaca olan bir şeyin karıştırılmasından dolayı ve bakın Kur'an'a Tahrim suresinin inişi buna binaen sen nasıl Allah'ın helal ettiğini haram edersin çünkü bu helal hele sen bunu yemezsen ne anlayacaklar demek ki bunda bir sakınca var da Resul yemedi. Veyahut aynen kelede olduğu gibi kele etinde Allah Resulüne keler eti sunduklarında, eti sunduklarında ben yemiyorum. Biz alışık değiliz ama haram demiyorum diyor. Bunu açıklama zorunda. Kendi iştahı çekmediği için, bunu yeme alışık bir toplum olmadıkları için neden yemediğini beyan ediyor. Biz buna alışık değiliz. Çünkü Necid ehli ile Badiye'deki oturanlar ile Mekke'de oturan birisinin yiyeceği aynı alışkanlıkta değil. Bunu açıklama zorundadır. Çok masumane bir tavır olmasına rağmen görünüşte Allah Resulü neden Allah'ın helal kıldığını haram ediyorsun diye itham ediliyor. Haram etmiyor sadece onu o kokuya sebep diyemiyor. İlim ehli bilinen insanlar bunu yaptığı zaman aynen az önceki hatalı bir anlayış ortaya çıkar. Çünkü bunlar bunu yemeyin diyerek bu söze ilavede bulunurlar. Ben yemiyorum demiyorum. Yemeyin diye tavsiyede de bulunuyor. Bu yönü baktığınızda devamlı takva ile fetva. Halbuki fetva o meselenin Kur'an ve Sünnetteki hükmüdür. Takba, aynı, aynı menşe eden olmasına rağmen nasıl çakışır? Çakışması mümkün değildir. Akabinde dönüyor. Diyor ki, şeriat başka ve hakikat başkadır diyor. Bu ifadeleri kafanıza çakarsanız, onların kitaplarını okuyun demiyorum. Çünkü büyük bir zaman israfı zaman kaybıdır. Sadece yerleri belirtilerek size söylenilmiş ise gidin oralara araştırın. Önemli değil. Şeriat başka, hakikat başkadır diyor. Şeriat nedir bizim için? Kur'an'daki, sünnetteki konulan hükümlerdir. Hakikat ne? Hakikat ne? şeriatın bir niteliği olması gerekir değil mi? Eğer o Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa o mesele, hüküm, kanun o batıldır. Kur'an ve sünnete dayanınca hakikat olmalı, doğru olmalı. Hakikat, şeriatın niteliği şeklinde zikredilmiştir, ele alınmıştır. Ve böylece de olmalıdır. Nasıl olur da şeriatta farklı Hakikatte farklı. Bununla anlatmak istedikleri şu. Şeriatta küfür olan bir şey hakikatte olmayabilir. <gülüyor> bu da şimdi üzerinde durmazsanız çok masumane bir söz bu. Önce bu kelimeler birbirine zıtlık taşımak. Katiyetle. Kur'an hak mıdır? Kur'an'ın niteliğidir. Kur'an başka şey emreder. Ama hakikat başka şey emreder. Sünnet başka bir şey emreder. Hakikat başka bir şey emreder diyemezsiniz. Mesela örneği nedir? İmam-ı Rabbani dedikleri birisi ki eserlerinin Rabbani'lik ile yüzde 80'in alakası yoktur. 445. mektupta diyor ki bir salik, salik nedir? Tarikata intisap etmiş, bir şeyhe inabede bulunmuş, onun elinden tutmuş, şeyh de onu kabul etmiştir. Buna derler salik, yani o yola sülük edendir. Bir salik, Allah'a küfretmeden, mümin kardeşini öldürmeden, mümin kardeşini öldürmeden, Anasıyla da tezevvüc etmeden yani zina etmeden mümin olamaz diyor. Bir salik İmam Rabbani'nin mektubatının 445. mektubuna açın. Aynı şeyi görürsünüz. Bazı ifadeleri Türkçe biraz süsleyerek söylemiş. Sonra da altında bunlara kocaman bir izah koymuştur. Bu sözle şeriatta küfür mü? Ama hakikatte değil diyorlar. Hele bunu İmam Rabbani diyor dediğinizde, önce o sözü söyleyeni, sonra söylediği sözü zikrediğinizde, bu bir yanlış oluyor bizim tarafımızdan bilinen tasavvuf ehliyle tahammülümüz, muamelemiz nasıl olması gerekir dediğimizde orada onu genitçe anlatacak. Hemen o dediyse vardır bunda bir hikmet diyor. Siz bunu anlayamamışsınızdır diyor. Allah'tan ki anlayamıyoruz. Bu sözün nasıl bir izahı olur ki? Nasıl bir tevhili olur? Onların kitaplarında aynen Beyazit Bistami diyor ki, cübbenin altında Allah'tan başkası yoktur diyor. Bu sözün tevhili nasıl olur? Hakikatte bu küfürdür. Şer, e, şeriatta bu küfür, onlara göre hakikatte ise bu küfür değildir. Neden? Sizin manevi hazzının olmadığı için siz bunu anlayamıyorsun. O zaman takva ve fetva, şeriat ve hakikat, bunun gibi yüzlerce örnek verilebilir. Yüzlerce örneği vermek mümkündür bununla. Şimdi az önce e, dün dediğim gibi anasıyla tezevuc etmeden, zina etmeden mümin olmaz diyor sonunda. Allah küfür edeceksin. Mümin kardeşini öldüreceksin, anamla tezevvüc edeceksin. Tilmesani'nin sohbetinden sonra ona soruluyor, bu füsus Hikemi, İbni Arabi'nindir, aslında o kitap, Tilmesani onu şerh etmiştir. Ona deniliyor ki yine füsus içerisinde, madem sizce her şey bir, aynı şey, neden karını size helalde, Ananı haram. O da diyor ki, bunu siz diyorsunuz diyor. Siz haram dediniz, biz de öyle dedik diyor. Aynı. Bizim için ikisi de aynı diyor. Ha anan, ha karın. Açın fısusul ikemi, bunu görürsünüz. Dünkü zikrettiğim sözde de, yine tilmesani innal rajula <gülüyor> haina ma yudajiu zawjatahu inma yudajiu al haqqah kishi eşine yaklaştığında aynı yatağa yattığında o hak ile beraber yatıyor ha, bu mantığa baktığınızda onlardan şeri şeriat Şeriat'teki haram olan hakikatte müsaade edilen onlarca hakik hakikat kabul edilen şeylerdir. Bakıyorsunuz adam bunu da i̇mam Gazali İhyada zikrediyor. Ve zikir bahsinde burada zikirde geçecek. Zikir bahsinde diyor ki Ebu Turabil Bistami talebesiyle arasındaki geçen bir olayı aktarır. Talebesi, yani derviş dediğimiz mürit veya salik, artık tekkenin bir köşesine oturmuş, Allah'a zikrediyor. Öyle ki kendinden geçerek, kendinden geçmiş. Diyor ki ona şeyhe, ne yapıyorsun? Allah'a zikrediyorum. Sen diyor, Ebu Turabil bil Bistami'yi görsen, bir kere diyor. İki üç tekrarlayınca sonunda yine bunu tekrarlıyor. Diyor ki mürit bu sefer Allah ile hem hal olmuş birisi için Ebu Tura Bistami nedir ki diyor? Allahla hem hal olmuş ne anlama gelir? Dün de dediğim gibi vahdetin vücut deşifre edilince bunu fena fiş şeyh, fena fiş resul ve fena fillah diye kodladılar. Onunla mesela fena fiş şeyh'ten maksat yeri geldiğinde daha geniş anlatılacak. Yani şeyh'te fena bulmak, yok olmak. Kendini hiç sayıyorsun, her şey o. Bırak resulün niteliklerini vermeyi. Allah'ın niteliklerini ona vermeye başlıyorsun. Çünkü sen onunla hem hal olduktan sonra, iç iç olduktan sonra, zaten sen olsun başkası olmuyorsun. Bunu merhalelere taksim ettiler. Çünkü doğrudan doğruya vahdetil vücut dile gelse, birçoğu adına burnuna bulaş, eline yüzüne bulaştıracaktır. Merhale merhale bunu hazmederek ederek yedirtme gerekir diye düşünmüşlerdir. Allah'la hemhal olanın Ebu Turabil Bistami ile işine diyor. Hemen şef ikazı biraz şiddetlendirerek ne demek istedin? Ebu Turabil Bistami'yi bir kere görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Bunu Hucetül İslam dedikleri Gazali'nin Kitabında bulursunuz. Şimdi bu sözün hükmünü sorduğunuzda öyle oluyor ki düşünün Allah'a binlerce şükredin. İlim ehli hakikaten bize de yakın olduğunu düşündüğüm ki vefatına doğru cidden bize daha çok yakındaki de yönüyle. Ali Aslan hocayı ben İhya'yı tercüme ederken gördüm. Hocam Allah aşkına hiç mi kitap kalmadı tercüme edecek de bunu yapıyorsun dedi. Saydım bu para kazanıyor dedi. İşte o zamana kadar bir tercümesi vardı. Serdaroğlu'nun yaptığı tercimeydi. Peki hocam bunları nasıl tevil edeceksin dedim. Vardır bir yolu dedi. Vardır bir yolu. Seneler sonra Avrupa'ya gelip geri gitti, içeri düştü, hapse attılardı, felç oldu ya. Felçli vaziyetinde İstanbul'da bizim vakfa gelmişti. Çünkü Kuzey Irak'tan Mollalar gelmişti, onu da çağırmıştık. Ben dedim ki hocam bunu nasıl tevil etmiştin bir anlatır mısın dedim. Orada Molla Abdullah bir dedi ki Ebu Said, belki Allah bunu cezası olarak şeyhe felç verdi ya dedi. Şimdi düşünün. Falanı görmek, bir insanı görmek, şeyhi görmek nasıl Allah'ı görmekten yetmiş derece üstün olur? Bu sözün hükmü bakın bizim çokça kullandığımız bir ifadeyle ifade edilmez. Şirk diyemeyiz. Bu sözün şirk olması için nasıl olması gerekirdi? falanı görmek, Allah'ı görmek gibidir deseniz şirk de. Ama Allah'ı görmek gibi de değil. Allah'ı görmekten 70 derece daha üstün bu. Şimdi bunları, bu gibi sözleri yüzlercesi var. Önce söyleyenin adını şu an benim size yaptığım gibi, Gazali İhya'da böyle diyor. İmam-ı Rabbani mektubatında böyle diyor dediğimde katiyyetle o sözün anlaşılmadığını, dinlenilmediğini göreceksiniz. Ve feveran ederek kaçar gider. Feveran ederek kaçar gider. Tasavvuf ile taamülümüz nasıl olması gerekir dediğimiz yerde Kur'an-ı Kerim'de baktığınızda Bakara'da İbrahim Aleyhisselam ile münazara eden birisini görüyorsunuz. İbrahim diyor ki benim Rabbim yaratır ve öldürür diyor. O da hemen ölüme mahkum olan birisini azat ediyor. Nakilde. Hür olan birisini alıp içeri atıyor. Öldürüyor. Ben de yaparım diyor. İbrahim bunun üzerinde durmuyor. Hemen benim Rabbim güneşi doğudan doğru batıdan batırır. Hadi yapsana diyor. O zaman fe bu hitelle kefer kafir işte o zaman kafayı diyor. Yani konuşulan mesele çok uzayacaksa menfi neticeler getirecekse onu uzatmanın bir anlamı yok. Arapça da buna hayat ederler. Aynı anlamda başka bir cümleyi zikrederek meseleye girebilirsiniz. Burada doğrudan doğruya, ki bu da şöyle bir olay olarak geçmişti bizim başımızdan, İstanbul'da Esenler'de Anadolu Gençlik Vakfı'nın bir konferansı oldu. Bu sohbete beni çağırdılar baya da kalabalık 300 400 kişi var. Nasıl olduysa ki tanıyanların sorusuydu diyorum. Tasavvuf hakkında bazı sorular soruldu. Birisi de bizi Almanya'dan tanıyormuş. Bu adamlar dedi tarikat evliya düşmanı. Bu adamları neye konuşturuyorsunuz? İster istemez tasavvufa girdik. Bana dediler ki tasavvufun arzalarından birkaç şey söyle. Güzel Mesela birisi dese ki dedim, az önceki hikaye anlattım, Allah'ı Allah küfretmeden, mümin kardeşini öldürmeden, anasıyla zina etmeden mümin olamaz desek, olur mu böyle zındıklık hocam kim demiş bunu diyor. Ve kim dediğini demeyeceksin. Gidin sorun, soruşturun, kime sorarsanız sorun, bu sözün hükmünü tevilini isteyin. Ve katiyetle kim dedi adını vermeyin. Çünkü adını verdiğiniz an onların takdis ettiği, kutsadığı, saydığı büyük bildiği insanlardan birisi ise onlara göre o çıkarsa bunun bir hikmeti vardır diyor. Akıl duruyor orada artık. Akıl çalışmıyor. Katiyetle muhakemeye yanaşmıyor. Gidin bu sözün hükmünü öğrenin. İslam'a göre bu söz nedir? bir tane müspet cevap verecek kimseyi bulamazsınız bakın şeye anlattım falanı görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstü müdür üstündür hocam bunu diyen kim herkes ısrarlıca kim dedi diyor bakın bunu yönlendirenin şeytan olduğunu anlama anlamamak için aptal olmak gerekir bakın çözün üzerinde durdurmuyor hocam kim dedi boş verin kimin dediğini dedi Böyle bir sözün hükmü nedir? Gidin bunu sorun. Hocam bunu sormak gerekir mi ya? Zaten açık söz. Ama inanın bunu İmam Rabbani diyor, İmam Gazali kitabında zikrediyor deyin. İş bitti. O söz artık bizim anlayamadığımız, hakikatini yakalayamadığımız ve mutlak hikmeti olan bir söz oluyor üç ay kıvrandılar, evin telefonları durmadı. Durmadan hocam kim dedi? Ya bırakın <gülüyor> kim dediğini siz bu sözün hükmüyle uğraşın. Bu söz nasıl bir söz? İslam'ın neresinde bunu tevil edebiliriz? Kim nasıl tevil eder? Bir araştırın. İkinci, üç ay sonra herhalde, ikinci bir sohbette gittiğimde, hasreten bunu duymak için bu sefer sıkıştıralım, bunu de, bunu dedirtelim. Tabi ilk sordukları da bu oldu. Hükmünü öğrendiniz mi? Aranızda ittifak ettiniz mi? Bu sözün hükmünün ne olduğunu? Evet hocam bu küfür bir söz. Bu küfür bir söz. Şeksiz, şüphesiz bir Müslümanın söyleyemeyeceği bir söz. O zaman gidin mektubatın şurasına bakın. İhya'nın burasına bakın dedim. Renkler geçti şimdi. Bakın. Ben itham etmedim. Siz küfür dediniz bunlara. Bu zındıklık dediniz. Ben tek kelime söylemedim. Ebu Said böyle dedi derseniz üzerinizde hakkım olur dedim. Ben de derim ki dedim Anadolu Gençlik Vakfı'nda böyle bir sohbette umuman dinleyicilerin hepsi bu sözlerin küfür olduğunu, zındıklık olduğunu açıkça dedi derim. Ben şimdi sizin söylediğiniz sözleri yayarım. Söylediğimiz sözde bir değişiklik olmadı. Ama söylenilen söz ve söyleyenin sırasını değiştirdik. İspat etme arzusuyla bizde falan bu kitapta böyle demiş demeyin. Tasavvufta şöyle bir kitap söz var. Bunun hükmü nedir diye sorduğunuzda bunu anlayacaklardır. Şimdi düşünün tasavvuftaki kullanılan kelimeler rastgele oraya konulmuş kelimeler değildir. Takva olsun. Fetva olsun, şeriat olsun, hakikat olsun. Veya dinden olduğu bilinen, meşru olan bir sözü alın. Meşru olan bir şeyi alın, İslam'da ibadettir. Aynen zikir kelimesi gibi. Zikir kelimesi, İslam'dan olan ibadet anlamında bizim kullandığımız... Eyleme dönüştürdüğümüz bir fiildir. Allah'ı zikretme. Zikri alıyorlar, zikir alınıyor. Zikir kelimesiyle zikre izafide bulunarak, yani eklemelerde bulunarak, zikrin üzerine bina edilen, bazı hurafeler var. Nedir? Zikre alıyor. Zikir bir ibadet olmasına rağmen, ki ibadetse, bunun içini dolduran, bu ibadetin nasıl, ne şekilde, hangi vakitlerde yapılacağını da bildiren, Allah ve Resulü olmalıdır. Zikri sadece tek bir anlamda dondurarak, Allah'ı anma şeklinde. Kur'an'da sünnette geldiği biçimde değil. Sadece Allah'ı anma şeklinde. Onun adını hem de Allah lafzını anmadır. Bunu ısrarlıca tekrarlayarak, bunun üzerindeki ısrarlıca tekrarlanmasında, katiyetle böyle bir zikir, geldiği görülmemiştir Kur'an ve sünnette. Allah lafı denilir. belli bir meseleye ek olarak ona izafi edilerek söylenilir. Ama oturup 100 kere, 200 kere, 500 kere, 1000 kere Allah laftını zikri yoktur. İbnü Taymiye Er-Reddü alel Mantıkîy'in isimli kitabında bunu alıyor. Şimdi tasavvuf zikri kullandıkta Kur'an'da zikir yok mudur diye size onun ismiyle yaklaşıyor. Tabii ki siz de yok demeyeceksiniz. O zaman Kur'an'dan olan bir şey yapmakla bizim suçumuz günahımız ne? Hangi hatayı işliyoruz diyeceklerdir size. O zaman Kur'an'da zikir yok mudur sözünün cevabı değil. Şu zikri nasıl eyleme koyuyorsunuz soruyu oradan yürüteceksiniz. İbn-i Teymiye diyor ki Rahimahullah Er-Reddu Alel Mantıki'nin isimli kitabında tasavvuf ehlinin, tarikat ehlinin zikirdeki kullandığı rakamlara çok dikkat edin diyor. Müktedi yeni başlayan bir salik değil. O işe yeni başlamış birisi değil. Dün akşam da Vahdetül Vücut'ta dediğim gibi tarikattaki insanları şöyle kısımlar ayırmak gerekir. Bir, hakikaten kalbi buzağı sevgisini seçmiş bir, e, buzağı sevgisine doymuş birisi, içmiş birisi düşünün. Buzağı sevgisini içmemiş kenarda duruyor ama yakın. Oraya alıştırılıyor. Bundan bir ötesi sadece tasavvufa muhib sempatizan, sevgiyle bakıyor. Bunlar bunların içinde fitneden en çabuk uzaklaştırılacak uzak tutulabilecek birisi sempatizan olanıdır. Öbür iş cidden zordur Ha imkansız demiyorum ama cidden zordur Böyle birisini tarikata girişi şunu bunu inabeyi bırakın kabul edilişini bırakın ona verilen en azından yüz kere veya 500 kere Allah lafzını tekrarlamasıdır. Belli bir zaman birimi içinde. Sonra bu rakamlar üzerinde ısrarlıca durulur. Ne 499 ne de 501 diyerek. İbn-i bunu anlatıyor. 3 ay 500 kere günde Allah Allah lafzını zikredersen gidin birisine sorun ama tenkit eder nitelikte değil. Üç ay sonra yeşil bir ışık göreceksin, beyaz bir ışık göreceksin der. Bu rakamların hepsi tılsımlıdır diyor. Orada Murat maksat Allah lafzını zikretmek değil, o rakamı tutturmaktır diyor. Ve hakikaten o, o an Salik, mürit bir şeyler görür kendinden geçer. Buna cezbeye gelme denilir. Kendinden geçer ve bayılır. Sorun tarikatçılara, o cezbeye düştüğünde onu şeyhe götürürler, şeyhe haber verirler. Şeyh cinlere hakim birisi ise ona dokunur, o kendine gelir. Şeyh aptalın birisi ise adamın işi bitmiştir. Şöyle bir sözü yaygın olarak falan tarikata girdi, kafayı üşüttü. duydunuz mu? Hiç insan Allah'ı zikrederek kafayı bulur mu, kafayı üşütür. Aklı başına mı gider, akl, akl, aklı başına mı gelir yoksa aklı başından mı gider? Akıllıca mı söz etmeye başlar, aptalca şataat dedikleri sözlerden etmeye başlar? Hah, bazılarında da zaten bu Allah lafzı bir araya geldiklerinde on kere telaffuz edilir. Heri sesli zikredenler de. On birinciye bakın ne dediğini anlayamazsınız. 100'üncü 200'üncüye geldiğinde sadece havladıklarını görürsünüz. Allah lafı gitmiştir. Ondan sonra sessiz yapanlarda ise belli bir şeyden sonra kalbin atış ritmine kendisini bağlayarak şükut ederek dam ağzı bağlı kalbin Allah dediğini işittiğini söylersin diyor. Aslında zikir kalbin dilin ile, dilin zikretmesiyle gündeme gelen bir şeydir. Aklın onu düşünmesi kalbin benimsemesidir. Üçü bir arada olmadan katiyetle bu mümkün değildir. Bu mümkün değildir. Binaenale tasavvuftaki bu denli zikredilen ifadelere çok iyi bakmak gerekiyor. Ha, Bunun neden böyle bir giriş şeklinde ...anlatma zaruriyeti hissettim. Çünkü sohbete... ...mevzuya birdenbire girdiğinizde... ...girildiğinde... ...o sohbet içerisindeki... ...zikredilen ifadeler... ...bunlar olduğu için... ...kelimenin üzerinde durmuyoruz... ...o kelimenin içini dolduran meseleleri... ...işlemeye çalışıyoruz. Halbuki... ...o kelimeler üzerinde ısrarlıca durulmalıdır. Dün akşam... ...kısmen girdiğimiz gibi... Kur'an'ın, dinin, Allah Resulü'nün beyanının mükemmel bir şekilde bize ulaştırıldığını anlattıktan, buna inandıktan sonra bunu şimdi biraz daha açarak İslam dinindeki mükelle, mükemmelliklerden birisi nedir? Herhalde o kitabı indiren, o dini yollayan, o Resulü yollayan bütün kainattaki mahlukatın Yaratıcısı olan Allah'u Azze ve Celle'ye inanmadı. O zaman buna iki sayfa edinin. Birisine İslam'da Allah'a iman, öbür tarafta tasavvufta Allah'a iman diye edin. Eğer Kur'an'da Allah'a nasıl inanılması gerekiyorsa, bunu anladıktan sonra, da Allah'a imanın ne olduğunu göreceksiniz. Burada şu cümleyi sokuşturarak, tamam, anlattıklarınızın birçoğu bazı tarikatlarda var, sapıtmışlardır. Ama hak olanlar da var diye, bu e, teşviş içeren, zihni karıştıran ifadeye yer vermemelisiniz. Biz, İslam ve tasavvuf diye. Hem de tasavvufun ana kaynaklarından, örneklere alarak. Şimdi Nakşil'in müktedabının dışında bir sahtesi olur mu? Gazali'nin ihyanın dışında bir sahtesi olur mu? Varsa sahtelik bunun içinde zaten, dışında değildir. Verilen örnekler dikkat ederseniz hep onların kaynak kabul ettiği kitaplardandır. Onların kaynak kabul ettiği kitaplardandır. Allah'a iman denildiğinde kısmen dün geçtik. Allahu Azze ve Celle'nin yaratıcı olarak bir Rab olduğunu kabul ve bunu ikrar. Fıtrat derslerinde yeterince işlenmiş bir mevzu. Hiç o derslere rastladınız mı? Allahu Azze ve Celle'nin yaratıcı Rab olduğuna dair, bizi yarattığına ve Rabbimiz olduğuna dair ne bilinmesi gerekiyorsa fıtrat derslerinde bunu işlemişizdir. İşte bu yaratıcıya, bu Rabba nasıl inanılması gerekiyor dediğimizde bu mevzudaki bilgi mutlak Kur'an ve sünnete dayanmalıdır. Kur'an ve sünnete dayanmalıdır. Katiyetle bir Rabbin yaratıcının varlığını Bilmekten öte aklın bir görevi yoktur o noktada. Çünkü her akıl bir yaratıcının yani Rabbin varlığını kabul ve itiraf edebilecek istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır. Buna bir, birinci misakın yükümlülüğü diyoruz. Fıtri bazdaki kulluk eyleminin gündeme gelişi deriz. İkinci kısma gelmeden, yani vahiy gelmeden Resul gelmeden bundan öte yaratıcımız hakkında bir bilgi edinmemiz onu tanımamız mümkün değildir. Çünkü Allahu Azze ve Celle'de Kur'an-ı Kerim'de وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا تَدْرِي مَالْكِتَابْ مَا وَلَا الْا۪يمَانِ İşte böylece sana da emrimizde Kur'an'ı vahyettik. Sana da Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyordu. Sen daha önce, bu vahiy edilmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Yani bilmiyordun diyor. Sen kitabın ne olduğunu, imanın ne olduğunu bu vahiy ile öğrendin. Bu ne anlama gelir? Demek ki Allah'ın kitabını bilmek, iman, iman meselelerini bilmek ancak kitap ve sünnetle mümkündür. Onun dışında Allah'u Azze ve Celle'yi tanıma, onu bilme ve tanıma, onu isim ve sıfatlarıyla bilme, Kur'an ve sünnetle mümkündür. Onun dışında bir şeyle bilmek mümkün değildir. Bunun içindir ki biz Allah'ı zaten tanıyamayız. Yani zatıyla tanıyamayız. Biz Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanırız. Ne kadar onun isim ve sıfatlarına vukufiyetimiz varsa... İşte o Rabbimizdir, bizim yaratıcımızdır. Onu biz öyle tanırız, o niteliklerle. Yine kısmen geçtiği gibi, halbuki tasavvufta böyle başlamıyor. Her ne kadar müddedi yeni başlayan bir salik, bunun teferruatını bilmese bile, onun ilk adım attığı yer buna alıştırmayla başlıyor. Önce şeyhi. Yani şeyh her şey sen hiçsin. Sen neyi başarıyorsan onun iradesiyle, onun müsaadesiylendir. Onun dışında katiyetle bir şey mümkün değildir. Niteliklerini sayar. Şeyh'ten bahsediyoruz ha. Allah'ın sıfatlarından, niteliklerinden önce şeyh'ten bahsediliyor. Çünkü Kur'an'ı açsanız mücerret sahip olduğunuz ana dilinizle onu okusanız birçok tercüme hatalarıyla da beraber öyle gerçekler vardır ki kazık gibi kafaya çakılır. Şimdi Şeyh anlatıyor. Sakın ha! Şeyhin yanında edeplör. O kalpten geçeni de bilir. Bakın şimdi. O hazır ve nazır. Yani nerede olursan ol o seni devamlı murakaba ediyor. Onun kalplere tasarrufu var. Hatta en üç noktaya gittiğinizde Kutbul Azam, Kutbul Aktap diye, Gavsul Azam diye ifadeleri duydunuz mu? Bunlar tasavvufi terimlerdir bakın. Kutbul Azam, Kutbul Aktap, Gavsul Azam. Bunları tutun. Bunların dünyada tasarruf olduğu söylenen büyük büyük şekiller. Allah göstermesinin Abdülkadir Geylan'ın böyle birisi olduğunu düşünürler. Şimdi Şeyh kalpten geçenleri bilir. Ne gariptir ki düşünün 21. asırda Necati Haliloğlu, Halil Necati Oğlu diye Esat Coşa'nın Seha Neşriyat'tan çıkardığı e, Risale-i Halidiyye'de diye bir kitabı vardır. Çokça tenkidin akabinde bu kitabı geri çektiler yeni baskılarında buraları çıkardılar. Şeyhini Mehmet Zahid Kodku'yu överken ne diyor biliyor musun? Kalplere tasarrufu vardı diyor. Bu Allah niteliği değil ha. Şeyhin niteliği onlarda bu. İlk müktedi olarak giren bir müride bu öğretiliyor. Mürid bunu yakalayamıyor şimdi. Sen Kur'an'ı okusaydın. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ayetini okusaydın. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ اِلَّ اللّٰهِ <gülüyor> Resul'e de diyor ki, der ki Muhammed ben gaybı bilmiyorum. Resul'e bizzat dedirtiriyorsa o da diyor ki gaybı bilseydim, hayrı çoğaltır, şerri azaltırdım diyor. Akabinde yine Allahu u ve Celle, gaybı hiç kimseye açmaz. Hiçbir kimseyi gaybına mutlali kılmaz sadece razı olduğu resullerine istediği meseleyi açar. Mücerret sahip olduğunuz ana dilinizde bunu okusanız size şunları yutturabilirler mi ya bu nitelikler? Gaybı bilme Allah'ın. Çünkü alimul yani alim alimul gayb odur. Alimdir ve gaybı bilen tek odur. Onun dışında kimse gaybı bilmez. Eğer birisinin bilmesi mevzu o bildirdiği için bilir. Çünkü Resul bile gaybi bilmez. Bu Allah'ın nitelikleridir. Allah'ın niteliği olması gereken. Hatta ileriye kadar gidin. E, tam karıştıracam yani tam anlatamayacağım için karıştırabileceğim için isimler üzerinde durayım. Muhtin Arabi ile Celaleddin Rumi'nin bir olayı vardır. Bu Muhittin Arabi için zikredilir. Birisi, Muhittin Arabi'nin babası, hiç erkek çocuk sahibi değilmiş. Abdülkadir Geylani'ye gidiyor, anlatıyor. Adamı kısır olduğu tespit edilmiş. Sırtını bana daya diyor. Adam sırtını, Abdülkadir Geylani sırtına dayıyor diye. O an belinde bir sıcaklık hissediyor. Git diyor. Eşiyle birlikte oluyor, karısı Muhittin Arabi'ye hamile kalıyor. Bu safsataları okumanızı hiç istemem. Ama bazılarını bilmenizde değeri var. Gidin Şahrani'nin Tabakatul Evliya dedikleri kitapta bu safsataları çokça görürsünüz. Ve buna inanırlar da. Bunda yaratma gücü olduğunu veriyor birisine. Mekkeliler bile bunu yapmamıştır. Hatta Muhammed bin Abdülvehab Mekkelilerin şirkiyle zamanımız müşriklerinin şirkini anlatırken bakın ne diyor? Mekkelilerin şirki bunların şirkinden daha hafifti diyor. Mekkeliler rahatlık anında Allah'a ortak koşuyorlardı belli başlı şeylerde. Allah'a ortak koşmaları neydi? Bu Allah'tan başka yaratır kalbe tasarruf var böyle böyle demiyordu. Sadece Allah'a daha yakın olmak için onları şefaatçi edinmeleri mevzu bahisdi. Bunlar sıkıntı anında Allah'a yöneliyorlar. Rahatlı oldukları an Allah' ortak koşuyorlar diyor. Aynen ayeti kerimede dediği gibi gemiye binip denize açıldıklarında fırtına yakaladıklarında Allah'a yönelirler ve ona yalvarlar. Rabbim seni bizden başka kurtaracak yok. Ama sahile çıktıklarında kurtulduktan sonra yine devam ederlerdi diyor. Halbuki şimdikiler, şimdikiler rahatta da, da sıkıntıda sıkıntı da, da medet Abdul Abdülkadir Geylan'ı ve Ahmet Bedevi der diyor. Bunların şirki Mekkelilerin şirkinden daha pis bir şirktir. Şeyhi sayarken bir onun gaybi bildiğine inanman gerekir. Hazır ve nazır olduğuna inanman gerekir. Her an seni murakaba ettiğini, hatta baştan hepsini elberlettirilen şey, şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Ama kimin şeyhi varsa bil, onun şeyhi şeytandır. Hiçbir tarikat ve tasavvuf yoktur ki büyü ve cinlerle uğraşmasın. Hiçbir tarikat yoktur ki büyü ve cinlerle uğraşmasın. İstisnasız bakın. Ve şu an Türkiye'de de en çok bunlarla işli dışlı olan menzilcilerdir. Bunu anlamamak için var ya cidden aptal olmak gerekiyor. Arkasından ekledikleri ölünün yani Meyiddin Gassal'a teslim olduğu gibi şeyhe teslim olma zorundasın. Ve katiyetle şehteki gördüğün bir şeyi gördüğün şekilde anlamayacaksın. Bunu anladınız mı? Açın kitaplarına bakın. Bunları önce okuturlar bakın bu kitaplara. Hem de bunlara farklı farklı anlamlar getirerek izah ederler. Bunu hatırlayın nerede? Anlasana kadar.